Efendim merhabalar, ee, saatlerimiz 17.01 gösteriyor. Radyo Havan'dasınız, Hasbihal programımız başlıyor. Hasbihal programında malumunuz her hafta farklı bir dostumuzla farklı bir arkadaşımızla programımızı gerçekleştiriyoruz. Hasbihal ediyoruz. Sohbet yapıyoruz. Sizler de bu sohbete keyifli ortak oluyorsunuz. Programlarımızda programlarımızdan sonra bize gelen maillerinizde, mesajlarınızda bunları görüyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Ömür bizimle beraber. Ömür Küçükler. Ömür Küçükler kimdir, nedir, ne yapar, nasıl yapar? Bunların hepsini birazdan aslında konuşacağız ama önce bir merhaba diyelim. Merhaba. Sevgili Ömür Merhaba. Ee, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk siz. Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Bugün Ömür e, bize Bir Ömür Klarnet e, adını vermiş olduğu albümüyle geldi. Evet. E, gerek albümünden şarkılar e, hatta türküler dinleteceğiz. Karşılama başlılık. Evet, evet, evet. E, Tekirdağ yöresinde eserler de var. Evet, evet. E, bunun yanında tabii... Aslında yedi bölgeden var. Yani. Yedi, bölgeden. yedi bölgenin dışında biz Sezen Aksu ile dokunmuşuz albümde Firuze evet. ile falan. E, onun yanında tabii Canlı da evet, performans evet, göstereceğiz evet. bugün kendisi klarnet çalacak sevgili Ömürün yanında da e, değerli bir dostumuz ben tabi balık hafızalı olduğum Erhan. için ismi <gülüyor> Erhan küçük civan küçük civan <gülüyor> e, küçüklerden bir benzerlik var tabi evet. tabi ben beyaz misali oraya bir dokunayım <gülüyor> e, bu Sönerlik çitasını çok, çok yükseltmiş olması gerekiyor ki az önce provaları yaparken e, ön dinlemeleri gerçekleştirdik. Bence e, son derece başarılı. Biraz sonra neler göreceğim Allah bilir. O dönemden biraz bahsedelim. 9 yaşında müziğe başlamana sebep neydi e, ki? Zannediyorum bir aile faktörü var. Tabii hep müzikle büyüdük yani e, yetişme tarzımız müzik tarzı hı hı. babam oydu olduğu için hep evimizde bir müzik oldu bir müzik aleti oldu e, öyle büyüdük müzikle büyüdüğümüz için ee, uzak olmadık yani. Uçtan gelen bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii 9 yaşa kadar mutlaka yine aslında müziğin içinde vardınız. Hı -hı, Baba Ud'u olunca tabii. ister istemez e, Ud'la içeceğiz. Ki albümde de gördüğüm kadarıyla Ud'u siz çalıyorsunuz hı -hı, yine. Hı -hı. Ee, peki klarnet merakı nereden geldi? Baba Ud'çu olunca klarnetçi mi ihtiyacı da udaydı? Aynen öyle, <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> tabii e, babam e, Çorlu'da... E, genç dönemlerinde, gençlik dönemlerinde çok tutulan bir müzisyendi. Eee... Kendisi e, Udi olduğu için. Mahalli sanatçı mıydı? Mahalli evet. <gülüyor> mahalli. Kendisi Udi olduğu için e, birlikte bir e, grup kurmak adına ben de klanetçi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Ya, ama tabii bu şey sana bir dünyanın kapılarını açmış gibi görünüyor. Tabii, tabii, çok tabii. iyi isimlerle çalışmasın şimdiye kadar. Aynen, ki en evet. son Yasemin Göksu'yu evet, biliyoruz evet. çalıştığın. Bunun dışında benim müziklerini çok çok sevdiğim bana her dinlediğimde böyle, evet. böyle enteresan gelen bir başka isim. Okay Temiz. Okay Temiz evet. ee, ya müzik değil başka bir şey yapıyor. Bence Okay Temiz. Evet, evet. O, onun müziklerini dinle Başka bir gezegene başka bir evrene gidiyormuşsunuz gibi oluyorsunuz O kadar e, ünlü insanlarla çalışıyoruz ki işimiz icabı ama ben e, albüme iki tane ismi yazdırmaya e, uygun gördüm Yani bunların hakikaten önemlilerinden bir tanesi de o Temiz ve Yasemin Göksü'dür yani Okey yani. Peki e, yine tabi oralara gelelim ama ben önce bir performans istiyorum sizden şöyle canlı bir performans. Canlı mı yapalım? Bence biz. canlı yapalım Hadi ondan bakalım, sonra bakalım, albümden bakalım. devam edelim. Eyvallah. Hatta çalacağımız eser albümden mi? Tabi albümden e, Firuze'yi çalacağız. Firuze. Firuze. E, Aysel Gürel'in Sözleri. Sözleri Sezen Aksu'nun. Söz. E, sözler, i̇kisi beraber mi? Tabi ikisi beraber. Ha, doğru doğru ikisi beraber. Beste Atilla, Atilla Özdemiroğlu. Özdemir evet. Peki Firuze bizim çocukluğumuzda hayatımıza girmiş şarkılardan bir tanesi büyük bir ihtimalle dinleyicilerimiz de radyolar başında büyük keyifle dinleyecekler. Bu arada sevgili Ömür'e mesajlarınız varsa Radyo Havan.org adresinden mesaj gönder bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Dinleyelim. aznan nefesiniz sağ olun. Evet. Ee, inanılmaz keyifli yansakaten böyle hem kanunu hem enstrümanı yan yana bulup da dinleyen Bilmek ile aynı ortamda dinleyebilmek benim için eşsiz fırsattı. Teşekkür ediyorum ikinize teşekkür de. Teşekkür ediyorum. Ee, kanun'da tekrar hatırlatalım sevgili Erhan Küçük Civan, e, sevgili Ömür e, Küçükdere, Küçükdere. Küçük. <gülüyor> Kusura bakmayın <gülüyor> artık. <gülüyor> Ömür Küçükdere e, eşlik etti. Sevgili dinleyiciler bugün e, Ömür Küçükler konuğumuz bir Ömür klarnet albümü üzerine konuşuyoruz aslında. E, tabi biraz da Ömür Küçükler'in hayatına aslında girerek başladık programımıza. E, babadan gelme bir müzisyenlik olduğunu keşfettik. E, Uğdi bir babanın evet. klarnetçi oğlu. Evet. E, ama tabi bir albüm yapma faslına gelene kadar yaşanmış bir, bir yaşam, bir yaşanmışlık var doğru cümle bu belki bu yaşanmışlık içerisinde sizi bu safhaya getiren, tetikleyen neler var çünkü sayfanızı da ben web sayfanızı da inceledim bu arada hı hı. onu da belirtelim hemen omurkuçuker.com Küçükler. <gülüyor> ben takıldım o küçük er'e evet, evet. <gülüyor> peki e, buradan da kendisi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz Tabii e, direkt olarak ulaşabilirler o adresten hı. bana zaten orada benim hani incelediğim kadarıyla e, tetikleyen bazı unsurlar var. İşte bunlardan bir tanesi az önce konuştuğumuz gibi o kay temizdi. Hı hı. Bir diğeri Yasemin Göksu'ydu. Ve büyük bir ihtimalle pek çok sanatçı hı hı. E, bu albümün yaratılmasında vesile oldu. En azından tetikleyen unsur oldu. Bir de şey var. Cüneyt'im e, mevzuda şu var. Bizim yaptığımız albüm e, diğer Klernet e, e, albümlerinin dışında bir format olduğunu inanıyoruz. Hı hı. Neden derseniz e, bu Klernet albümünde Rap var mesela. Hadi canım. E, tabi yani. Ben daha tam şey yapamadım tam dinleyim. Kendine bandım, mandowo yapmış. Diye bir parçamız <gülüyor> var mesela onun biz e, başına rap koyduk. Efendim söyleyeyim, e, lorke lorke herkes bilir. Biliyoruz. Yani bu e, Flamanco olduğu parça yani. Ha ee, şeyleri de biraz değiştirdik aslında. Tabii yani formatta, düzenlemeler, düzenlemeler yaptık. Değiştirdik. Bu tabi bunun önemi Serkan Balkan diye bir kardeşimiz bir arkadaşımız var aranjörlerde o yaptı. Yani. E, ...günün savundu desek yeri var... ...yani dünya savundu... ...yani dinleyen zaten bunu fark edecek... Değişik bir bakış açısıyla evet, yapılmış evet, bir çalışma evet. diyelim o evet. zaman. Şöyle bir durum var. Ee, şimdi raple yapılmış bir manda yuva e, ya, yapmış ya. soyut davumu yani, hiç dinlemedim. Yani. Lorke Lorke Flamenco tarzıyla evet, hiç dinlemedim. Evet. Bunları aslında ben hemen e, dinletmeyi isterim ama oraya gelmeden önce e, çalıştığınız sanatçılar hakkında biraz bilgi alalım. Çünkü Hı -hı. bunların e, ortaya çıkmasında da e, bu gelişimde de onların katkısı büyük. E, evet. Mesela Okay Temiz. Hangi aşamada size destek oldu? Nasıl oldu? Nereden geldi? Hatta bu birliktelik nasıl başladı? Evet, onların bana e, en büyük desteği zaten Yasemin abla o kalitemiz olsun. E, her şeyden önce cesareti kazandırdılar. Bu işte cesaret çok önemli biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani e, başarı dünyayı açtılar. Kendi yenelle yani, geliyor ya <gülüyor> çok iyi bence. Estağfurullah. Yani dünyayı da bulundular yani. Mesela yurt dışlarına gidiyoruz Okan abiyle, hı. E, Yasemin Göksuyla. Ya bu insanlar e, arkasında çalmak, onları eşlik etmek çok başka bir, bambaşka, bambaşka şeyler bunlar yani. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, bunların dışında bir albümde de, çalışanlar var seninle beraber ama arada bir şey söyleyeceksin he, zannediyorum. Şey bu albüme e, eşlik eden arkadaşlarımızdan bir tanesi de Erhan küçük Giovanni. Erhan, <gülüyor> <gülüyor> Erhan'ı tabi siz görmüyorsunuz ama e, kanun çalmak için çok küçük görünüyor bana Erhan ya. Yaş kaç Erhan? 24. 24 ya hakikaten küçük kanun çalmak için. Bu merak nereden geldi? Bir şey sormayacaktım sana biliyorum ama <gülüyor> hazır aklıma gelmişken. Bana da babam e, sağ olsun. E, Biraz daha e, mikrofona yaklaşırsan çok sevineceğim. Babam bana bu konuda e, kanun e, enstrümanını çok sevdiği için babam e, kanunu tavsiye etti. Hı hı. Yani benim çok e, küçük yaşlarda ben de aşağı yukarı 9-10 yaşlarında başladım. Hı hı. E, ama kanun nedir? Nasıl bir şeydir pek bilmiyordum daha önceleri ama babam... Şimdi döktürüyorsun Evde <gülüyor> babam babam da benim klarnet çalıyor. Ee, Kanunu da sevdiği için babam evde kanun çalarken ben de gördüm. Biraz oralardan bir merham oldu. <gülüyor> Demek ki kanun durum bundan evet. ibaret. 9 yaşında çocuklar müziğe evet. başlayıp babalar grup oluşturmak istediğinden enstrümanı tıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzeldi hakikaten çok güzeldi. Genç yaşına rağmen kendi adımı oldukça başarılı buldum. Ee, az teşekkür önceki çalış benim, şeklini ee, Tabi mutlaka senin de çalıştığın sanatçılar var Bir kere görüyoruz ki Başta evet. Ömür'le beraber evet. çalışıyorsun ee, Sana da ben bu yolda Başarılar diliyorum teşekkür artık ederim, sağ olun. Ee, Bir günde senin kanun albümünün Artık tanıtım projesinde böyle e, Bizimle beraber bir programı Gerçekleştireceğini umut ediyorum İnşallah. Albümümüze çalan Tüm arkadaşlarımıza buradan eşlik eden Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Sizlerin huzurunda Yani hakikaten önemli insanlar da eşlik etti albüme Perküsyonları Yaşar Akpançe çaldı. E, yayıllar Gündem Yaylı Grubu. Vokaller Hande Ünsal. E, Ünsal. E, sağ olsun Ralı Ünsal ablamızın kızı. Hadi canım. E o kadar büyüdü mü? <gülüyor> büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> Sahide Gülüyeva yapar vokallerde. Yani e, hepsini saymakla bitmez. Çok teşekkür ediyorum onlara sizin huzurunda. Peki. Ee, görünen o ki albüm konusunda DPC destek almışsın hı -hı, e, diğer sanatçılar Ama benim aklıma hep şey gelir mesela klarnet e, bir enstrüman olarak albümü yapılacaksa diğer sazlara ihtiyaç duyar mı ya da klarnet değil de keman olsun ya da başka bir şey. Hani e, soft olarak klarnetle bu şey yapılabilir mi? Yok. Yok. Yani, yani mutlaka yanında ek sazlarla falan mu devam ettirmek tabii, lazım. Şey bir alt olmadan olmazan olmadan olmaz. Alttan bir şeyler gelecek duyacaksın ki sen Hı -hı. üzerine solist gibi çal. Okey. Ee, yani o altyapı mutlaka gerekli bu şeye, e, klarnet çalabilmek için. Ben benim de nefesim yeter mi buna bilmiyorum. <gülüyor> Hiç denemedim. <gülüyor> yeter yani. yeter. O kadar göründüğü gibi zor değil. Ne bileyim şuradan hani nefes direk girince alttan çıkıyor gibi geliyor. <gülüyor> araları notaları falan uğraşmak. Evet. evet. Peki. Albümle mi çalışmayla devam edelim? Senin özellikle dinlemek istediğin bir şey yoksa ben direkt Manda Yuva yapmış <gülüyor> Soyut <Söğüt gülüyor> <Merak> Dalınay'la. <gülüyor> ben çok merak ettim <gülüyor> onu. Peki onunla devam edelim. Bu arada dediğim gibi sizler de bizim sohbetimiz ortak olabilirsiniz. Radyohavan.org adresinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. mesaj gönder butonunu kullanarak mesajınızı yazıp gönder butonuna bastığınızda bize ulaşacaktır. ne dinliyoruz? Manda Yuva yapmış Soyut Dalına rap versiyonu. Evet. Bu tamam mı rap versiyon? Sadece giriştir. Vallamada var, Clannet'te var, var, her şey var. İşte var bir de sonunda var versiyon. Girişte de var evet. sonunda da, peki. Hı. Hadi bakalım dinleyelim. <gülüyor> radyo alanındasınız. Hasbi hal devam ediyor. Hasbi halde e, hakikaten ve keyifli bir e, sohbet gerçekleştiriyoruz bugün. Ee, sevgili Ömür Küçükler takılmadan söylediğimizi. Hmm, güzel. <gülüyor> Ezberledim. <Ya> oldu oldu. <gülüyor> ben hep şey e, ama seninle konuştuğumuz günden beri Ömür olarak kaldı. Hiç soy isim e, geçmedi ben hmm. de. Bugün artık soy isimler <gülüyor> konsantre oluyor İdar et sen de. Bir, şey bir ömür klarnet diyelim. Bir ömür <gülüyor> klarnet var evet. Bugün bir ömür klarnet var yanımızda. E, ama hakikaten ömür de klarnetle geçmiş bir insan var. Yaş kaç bu arada Ömür? Yaşım kaç gösteriyorum dermişim. <gülüyor> 17-18 taş çatlasını da. <gülüyor> ben 75'liyim. 75, <'liyim. gülüyor> 75. Yani. Hı -hı. E, 35 de, yani, 34, 35 4 35 verir çocuk Peki <gülüyor> e, şimdi 9 yaşından başlayıp 35 yaşına kadar gelen bir yaşam Ve bu yaşamın müziğin şekillendirdiğini varsayarak Yine devam edelim aslında sohbetimize ee, Albüm yapma koşullarından bahsettik Ama bu albüm bir de piyasaya çıkma aşaması var Ki Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla yeni bir albüm Yeni Hı -hı. çıktı piyasaya Hı -hı. O süreçten de biraz bahsedelim Nasıl, Ne zaman çıktı Şu an e, satış pozisyonu nedir Hı -hı. Listelerde neredesin Hı -hı. Bunlar da çok önemli şeyler aslında dinleyicilerimiz için Albümümüz e, Şubat bir de tam faal olarak piyasaya çıktı. Çok taze daha yeni şey. Yani ziyai. şu anda bütün diyanarlarda mevcut. Kaldı ki e, satışlarda satışlar da benim dışında da bir şey oldu Cüneytçim. Yani nasıl bir şey oldu? Korsan internette. <gülüyor> <gülüyor> ha yasal şimdi siteler var internette. Ha, ha, evet. Mesela Titinet Müzik. Hı hı. Orada e, bizim albümümüz 15 gün son 15 gündür ilk sa çok satanlar arasındaydı. Yani aç, açtığın zaman Titinet Müziği bir ömür klanet çıkıyordu. Çok enteresan evet. yani. Efendim söyleyeyim, Ave müzikte şu anda hala aradan bir ay geçmesine rağmen, e, yanılmıyorsam Üçüncü falan. Yani top 40'ında üçüncü. Kırk, üçüncü evet. Yani Ave'nin e, bu cep telefonlarına indirilen müzikleri Evet Ave müzik yaz, yazdıkları zaman Hı -hı. internetten, Google'dan direkt ben karşılarına çıkıyor. Süper. Yani. Peki e, hani bun, bunlar ciddi başarılar. Hele, dağıtımı ilk... dağıtımı zaten e, Esen Shop yapıyor. Hı hı. Esen Shop'tan da e, Yapımcı, ulaşabilirler. Yapımcı e, Ozan, Ozan Video, evet. Hı hı. Ozan Video, gülallar Buradan ona kendisine selam söylüyoruz. Yani e, böyle Cüneyt'im. E, tabii avia açısından düşünürcüne e, epey çok enteresan yani, geldi. E, bana e, da enteresan e, geldi. E, ha yaptığım işe inanmıyor musun diyeceksin. Tabii ki inanıyorsun sonsuza kadar. Ama, Ama bu kadar yani... çabuk. Yani bu kadar çabuk. <gülüyor> bir bir içinde, de top 40 yani Bir ay içinde yani, e, ilk üçe girmek çok. Tabii. O... Ya, altımızda kimler var? Bir görseniz yani. İşte kolay yani. bir başarı değil aslında. Hı. Gerçi artık insanlar da şeyi. Ee, önemsiyorlar. Değişik tarzları. Hı -hı. Ee, mesela az önce dinlediğimiz Manda Yova yapmış Söğüt Alını. hakikaten Hı -hı. çok ilginç. Çok Hı -hı. değişik olmuş. Ben çok beğendim. Hı -hı. Teşekkür ee, bir de Klarnet yorumunu ilk kez dinliyorum ben bunu. Hı -hı. Normalde daha önce yapılmış bir yorumu yok. Yoktu, kadarıyla. yok kadarıyla evet. bağlamadır. Ben en son, işte son yani. Belkıs Akkale'den <gülüyor> o Cumbullu albümünde sene 90'lar <gülüyor> filandı <gülüyor> galiba. <gülüyor> e, şimdi senin albümünde müzikal hali dinliyorum. Çok da başarılı olmuş. Bu rap yapan kimdi? Bu o, cezanın elemanı Cabbar. Cabbar, Cabbar. Ceza derken şey ceza, bu şey bu Ceza, bu yani, deyiciler, ceza'nın e, gruplarından Ferdi fertlerinden bir tanesi. Ceza'nın Ferdi'nden biri. Peki, ee, şimdi albüme baktığımda da e, bir Orhan Gencebay e, şarkısı görüyorum. Yine de bu da burada Hı -hı. en olarak geçiyor. Zaman akıp gider. Orhan Bey'le bir bağlantı var mı? O babadır, tabii biliyorsunuz. O babadır tabi biliyorsunuz. <gülüyor> yani hakikaten yani arabesk içinde. E, kaliteli Bu bence şey, arabeskçi değil gün işte yani, yani böyle bir şey var hani, Rakçı adam areski, bence yani bence rockçi, rockçi, yani her yani, şey, yani, şey onun şey arabesk değil değil değil abi, değil, değil. ya yani, yani, ben yıllar önce arabesk müzikten nefret eden ben Orhan Gencebay'ın Ayşen kasedin almış adamım eyvallah yani, <gülüyor> yani. benim şu albümümde yönetim sözünü kesiyorum ee, İlk ilk albümüm olduğu için Orhan Gencebay ismi geçtiği için de Acayip bir onurluyum yani o hı hı. kendi adıma Sezen Aksa olsun işte Aysa olsun rahmetli Atilla abi olsun Orhan Gencebay olsun. Bu insanların albümündeki isimlerinin geçmeleri beni çok onur ediyor. Şahısım adına. Ee, Orhan Gencebay ile bu bağlantı nasıl kuruldu mutlaka şeydir. Yani Tabii ki yani Orhan abi e, çok fazla değiştirirsen parçalarının formatını vermiyor. İstediğin kadar yani maddi boyutuna ulaş vermiyor. Gittik e, dinledi dinlettik bir şekilde. Ha, önce şey mi oldu? Biz böyle yaptık Tabi Tabii Orhan yaptık. Abi, ne diyorsunuz? Sen yani, ne dersin? Ne gibi. Formatı değiştirdiğin an vermez. Değiştirmeyeceksin formatı fazla. Biz de Orhan abinin pasifle fazla oynamadık. Olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne varsa onu çaldık. Onu söyledik. Yani iyi bir şey çıktığına yanıyoruz onu da. Peki. Ee, i̇sterseniz bir halde bunu da e, örnekleyendirelim hemen. Evet. Zaman akıp gider. Hatta evet. belki de Hasbi halde ilk kez bir Orhan Gencebay şarkısı mı çalınacak? Daha önce çalındı mı? Çalınır, ilk kez çalınacak Orhan Gencebay şarkısı. <gülüyor> Peki e, zaman akıp gider, söz müzik Orhan Gencebay ama bunda söz yok tabii ki. Hı hı. E, bu şarkıyı da dinleyelim, hasbi halimize devam edelim kaldığımız yerden. Sanıyorum Suat, sen artık. <gülüyor> Evet, bir ömür klarnet. Bir ömür klarnetten iki tane örneği peş peşe dinlettik sizlere arkadaşlar. Bir tanesi... E Zaman Akıp Giderdi. Orhan Gencebay'ın bir şarkısıydı. Hemen ardından da Bir Fırtına Tuttu Bizi. Benim de çok sevdiğim bir anonim halk türküsü. E, Tabi albüme baktığınızda e, anonim eserler biraz daha fazla olmuş. Tabii, Özel tabii. bir nedenimi var. <gülüyor> e, tamamen Te duygusal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teliften dolayı diyorsunuz. Evet, tabii, tabii. E, bir de Maçkala Santunç görüyorum orada Divane Aşık gibi. Hı, hı. Ben bunu canlı dinleyeceğimizi düşünüyorum. Evet evet, okay. evet, evet. E, Tabi bu çalışmaların pek çok versiyonu oldu. Bunları farklı olarak yorumlamak ya da ele alıp farklı şekillerde insanlara sunmanın da bir zorluğu var. Bir çalışma süreci var. Hı hı hı. O çalışma sürecinden bir bahsedelim mi? Ne kadar sürdü? Ne kadar süre kaldın stüdyoda? İşte e, demin de... Bir <gülüyor> gündeyi okudum, <hiç> çıktım gibi bir <gülüyor> şey yok herhalde. Demin de bahsettiğim gibi beni şaşırtan olaylar vardı. Değişik formatlara bündürdük albümü. Albümdeki parçaları. Yani insanların ave müzikte mesela tap 40'a girmesini, 3. olması falan yani çabuk sindirdiler demek ki işlerini e, ve bizi ödüllendirdiler bu şekilde. Hı -hı. Ha çalışma sürecine sürecisine gelince 2 yıl falan. Haberbadan 2 yıl. yıl evet. 2 yıl evet. tabii diğer enstrümanlar nasıl evet. hepsinin bir araya getirilmesi, evet. mixlenmesi. Ya tabii albüm işleri yani çok enteresan işler. E, herkes teker teker giriyor. Mesela perküsyon teker teker giriyor. Yaylılar teker teker ya, giriyor. Bunu da anlamış değilim abi. Her, yani her. düşün sen klarneti çalıyorsun. Üstüne geliyor perküsyon çalıyor. Tabii tabii. tabii, tabii. Zor olmuyor mu? Yani, ya, ya büyük bir ihtimalle sen, en son sen çaldın bunu. Eskiden işte e, e, tabii en son ben çaldım. Eskiden e, şöyle bir şey varmış. hucum kayıt denen şeyler varmış. Ya Herkes hı. girer aynı stüdyoya. Hucum nasıl konserde çalarsın? Hücum. Çalarlar. 5-6 saat içerisinde biter. Ama şimdi savun değiştiği için müzik anlayışı değişir. Herkes teker teker girmek durumunda. Şimdi bu senin dün hücum kayıtları o Mürenler müziğin senelerinde üründen kalma şey. Orhan abinin bile var yani o eski dönemlerde hücum kayıt albümleri. Tabi canım. Arif Sağ'ın arabeske Ar okuduğu dönemleri tabii, biliyorsun. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. O dönemlerden yani, kalma kayıtları yani, biliyorum ben 45'liklerde. Yani. Bu tarz Arsan Arabesko Ar Ar kokuyor delilince tuhaf geliyor mu? Hakikaten ben Arsan Arabesko'cu dönemleri de dinledim. Orada da tamamen şey senin dediğin gibi hücum kayıtları Senin yaş kaçmış? için? Yani. <gülüyor> ha ben işte Mirat'tan önce 1900'lerden Şimdi bütün bunların bir oluşum süreci elbette var. <gülüyor> Ama bu oluşum sürecinde sana ulaşılması gereken bir nokta var. Az önce verdiğimiz bir hmm, web sitesi adresi hmm. var. Bunun dışında bir yer var mı yoksa web sitesi üzerinden her şeye ulaşabiliyor biliniyor mu? Web sitesi içerisinden her şeye ulaşabiliyor. Bir daha tekrarlayalım siteyi biz. Yaşayan bir web sitesi aslında değil mi? Yani sürekli güncellenen tabii, tabii, tabii, tabii. Bilgi... her bilgi. Her yazan benim hakkımda ne yazılıyorsa ben bireysel olarak hücüleniyorum. Kimse hmm. merak etmesin. Yani www.omurkuçukler.com Hı hı. Bu anlamda e, ben ve benim kitlem için önemli. Okey. Peki ee, şu canlı dinleyeceğimiz parçaya gelelim istiyorum. Divane aşık gibi bizi Karadeniz'e evet. götüreceksin. Hakikaten evet. bu arada yedi iklim dört köşe bir ayrım yani, olmuş. Yani. Bu Karadeniz'de, Arabesk'te, Orhan Gencebay'dan dolayı Tekirdağ'dı. Bu arada Tekirdağlısın ondan evet, da öyle evet. Tekirdağ karşılaması burada. Ee, tabii tabii. Ee, Tekirdağ Çorulu'yum. Bizim yöremize ait de bir parçamız olsun dedik. Ben de niye kaldıysa hep Çorumlu Çorumlu diye. <gülüyor> Hatta evet. ilk şey diyorum tamam mı? ya çorum Allah Allah tüm çorum klarnetle ne alaka <gülüyor> deyip durdum kendime bugün tekrar hani gözden geçirince çorum Öbürü, olsun. gibi Hı -hı. yine. Hakikaten <gülüyor> batağına karşı da oldum evet, kusura bakma. Allah, Peki e, divane aşık gibi sözleri ve müziği Hasan Tunç'a ait bir eser dinleyeceğiz arkadaşlar. Yine tabii sözden daha ziyade müzik e, burada ön planda olacak. Evet. Ön planda söz hiç yok zaten. Evet. Tamam. Evet alalım. Dinleyelim. oldunuz vallahi ee, tebrik <gülüyor> ediyorum bu da çok güzeldi canlı olarak dinlemenin ayrı bir tadı var demiştim ya hakikaten bir kez evet, daha bunu evet. e, kanıtlamış oldunuz başlarken böyle büyük hüzünle filan dinlerken bir anda böyle coşku <gülüyor> ver coşku yolda arada Tabii bu versiyon da işte biz yine formatı değiştirerek sonunda hızlanma koyduk bu parçaya. bu zaten şey değişik bir e, çalışma yani nasıl okursanız okuyun her türlü duyguyu veriyor evet, size evet, çok güzel bir parça çok hareketli de söyleseniz evet, çok yavaş da evet. söyleseniz her şey her şekilde uyuyor bu evet Peki... Ee, yavaş yavaş sohbetin sonuna yaklaşıyoruz aslına bakarsan. Bir Ömür Klarnet albümüyle. Bugün sevgili Ömür Küçükler bizimle beraber arkadaşlar. Ee, bu albümden çeşitli eserleri zaten size örnek olarak sunduk ama kendisi aynı zamanda e, canlı olarak da stüdyomuzda enstrümanlarla yani beraber az önce dinlediğiniz Divane Aşık gibi örnekler de verdi. Siz iki çalışma hazırlamıştınız ama ben kapanışı da yine böyle canlı canlı bir eserle e, yapmayı istiyorum. Daha var. yani Lorkey'i de dinleteceğim ayrıca. Evet, evet. Ee, ama canlı bu Başka bir şeyler, bilmiyorum hani başka bir şey olursa oldu olur mu? İşte evrim var. musun? İşte evrim <gülüyor> işte ne en güzel tarafı da bu. Geçen konu... işte televizyon programda şeyim konu. E, hiç canlı çalmayacağız dedik işte albüm albüm duyurmak adına falan insanlara. Hı hı. Songül Karlı Sağolsun pat heyecanlı yayında. Dedi ki senden bir İstanbul krali. istiyoruz. İstanbul İstanbul. <gülüyor> he, he. Mi, evet. İstanbul, İstanbul. Yani, hazırlıksız olabilirim falan filan böyle kaldım ben. Yani konuştuk da toplantı yaptık bir hafta öncesinden. Çaldık. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben de şey diyorum şimdi eğer çok böyle hani sizi zora sokmayacağız. Hemen yapalım. Hemen sana da bir tane İstanbul yapalım o zaman. Olur abi. Tamam. Belli ki çalışmıştık. <gülüyor> <sanki. gülüyor> Onda prova var. Önceden çalışmıştık tabii. İyi tamam. Hadi Africa DS. Vallahi. Bu da küçük bir şey oldu. <gülüyor> bir kıta senin için yaptık için Sürpriz mürpriz ama e, bu da epey aldı götürdü ya. Hani uzanıp böyle çamlıcağının orta yerinde bir taşa. Çok güzel parça. Oo süper. Ya Sezen Aksu'nun ayrı bir şeyi var ya, zaten. Ya, bu ülkeye çok vermiş olduğu müzik adına önemli yani. Önemli Eserler var. Yani, yani. tabii, tabii tabii. Önemli bir insan. Peki e, dediğim gibi artık programın da sonuna geldik sevgili Ömür. Evet. Ben bir kez daha iletişim bilgilerini hatırlatmakta fayda görüyorum. www.omurkucukler.com evet. adresinden sevgili Ömür'e ulaşabilirsiniz. Albümünün adı Bir Ömür Klarnet. Bu arada ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, unutuyordum az daha bak. Şimdi aklıma geldi. Çok önemli bir etkinlik var önümüzdeki günlerde. 24 Mart Çarşamba gecesi. Hı hı. Ee, İstanbul Beyoğlu İstiklal L Caddesi üzeri ee, Life Roof'ta e, Benim ilk konserim olacak nasipse hı hı. Bütün sevenleri, bütün insanlarımızı Bekliyoruz Oo, Süper Live Roof'da e, hangi ee, Hangi derken? Hangi tarihti? Ha, 24 Mart Çarşamba. <gülüyor> 21, 24, saat 21-24 arası. 21-24 arası, 24 Mart Çarşamba evet. akşamı, Life Roof'da arkadaşlar İstiklal Caddesi'nde. Aynı zamanda ee, sitemizden de zaten bilgiler girildiği zaman bilgileri de mevcut. Peki, detaylı bilgiler için de yine ömürkuçuklar.com adresine girebilirsiniz. Hı -hı. Emrah Senat'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, Emrah dedi. Erhan. Erhan. <gülüyor> ya ben erken buna, ama, kusura bakma. Kırmızıya çok fazla tüketmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> emrah, küçük Emrah gibi <gülüyor> tamam pot <üstüne> pot katıp <gülüyor> kapatıyorum <gülüyor> peki tekrar bizimle beraber olduğunuz için buraya kadar geldiğiniz çok için çok teşekkür ederim biz çok teşekkür ediyoruz çok güzel çok keyifli bir programdı Lorke Lorke ile aslında bitirelim istiyorum senin içine bir sakıncası yoksa. Yok, Lorke, Lorke Lorke için özel söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü A1 yapmışsın kesin hani bir şey var bir beklentin olabilir bununla. Ben söylemeyeyim dinlesin insanlarımız onlar söylesin. İyi peki. <gülüyor> ee, flamenco tarzında yorumlanmış bir yani. Lorke Lorke ile bugün size veda edeceğiz. Ee, bugün konumuz Ömür Küçükler'de. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ben kendisine. Ben teşekkür ediyorum günün ee, Bir Ömür Klarnet albümünden eserleri sizlerle buluşturduk. Kendisine, yaşamına ve müziğine dair güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta eee ne yapacağız? Neymiş? İki şarkı yapalım i̇ki diyor şarkı arkadaşımız. Yapalım. O zaman Lorkey ile başlayalım. Tekirdağ karşılamasıyla bizim yöremize de gitsin. Tabii, tabii, Onu da bitirelim. Evet. <gülüyor> tamam iki şarkı olacakmış. Peki <gülüyor> öyleyse Lorkey ile başlayacağız. Flamenco tarzı Lorkey'i dinleyeceğiz. Abi Allah sen Tekirdağ karşılamasıyla bir şey var mı? Yok bir şey. Yok orada yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz düğünlerde dinlediğimiz daha karşılaması aynen. olacak. Peki. Haftaya salı günü saatler 17'yi gösterdiğinde yine e, Hasbihal programında Radyo Havan'da sizinle beraber olacağız. Bu arada Gürcan Küçükher bize bir mesaj göndermiş. Değerli evet. dinleyicimiz tabii o bizim artık kemik kadromuzdan biri. E, te, önceki radyolarımızdan hmm. da kalma bir dinleyicimiz. Gürcan Küçükher de e, mando yuva yapmış. soyut danıyı çok beğendiğini ifade etmiş. Teşekkür e, Yolunuzun açık olması dileğini iletmiş bize. E, teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İki eserle Lorke Lorke ve Tekirdağ karşılamasıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. bir hal. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.